Evet, bir sözküçük programında daha beraberiz. Ee, bugünkü konumuz ve konumuz Yunus Emre olarak bugün bizimle beraber olacak ki konumuz e, onun yurt dışında okuyup e, aslında birazcık bize yardımcı olması. Çünkü bugün konumuz hani e, yurt dışındaki eğitim ve buradaki eğitim farklılıklarından bahsedeceğiz. Yunus Emre hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, birazcık bize kendinden bahseder misin? Dediğim gibi Yunus Emre olarak 21 yaşındayım. Şehrimin Lisesi'nde okuyorum. ...yurt dışına dört sene eğitim gördüm. Hı hı. Babamın devlet görevini değil de... E, ...orta ikiyi bitirdim. Orta geçtiğim sene yurt dışına gittim Fransa'ya. Orada dil bilmediğim için... ...orta birden başlattılar beni. E, orta birde de yaklaşık... ...altı e, yedi tane köyün... E, ...ortasında bir tane şehir merkezinde... ...özel bir tane sınıf. İşte Araplar var, Ruslar var, Azeriler var... ...Türkler var. Herkes yabancı. Herkes yani vücut dille anlaşıyor... Hı hı. Ee, dersler çok kısıtlı. Fransızca ayrı üç hoca giriyor. Ee, böyle böyle 6 aylan bir sene arası orada kalıyorsunuz. öğrendiği zaman sizi olduğunuz şehre gönderiyorlar veya köye gönderiyorlar. Ben geri gittiğim zaman işte orta bir orada okudum zaten. Orta iki, normal kendi oturduğum yerleşim merkezinde okudum. Orta 3, ortaokul okul 4 sene orada. 4 sene kaldım zaten ben. 4,5 sene. 4 sene orada ortaokul okudum. 2 ee, sene de burada okumuştum işte. 6 sene okudum toplam. O yüzden dolayı bir Dört senelik bir kaybım var. Çünkü buraya geldiğim zaman da liseler dört sene oldu. Kendi zamanım da yüz seneydi. Ee, tek avantajım şöyle oldu. Anadolu Lisesi'ne sınavsız girdim. Evet. Yurt dışından nakil olduğu için. Bir de Fransızcam var işte. Ee, şu anda tek basabileceğim avantaj bu. Yoksa kendi yaşıtlarım çoğu şu an üniversiteyi bitirdi ya da bitirmek üzere. Ee, farklara gelince ise oradaki... Zaten bir kere Avrupa Birliği. Evet. Avrupa Birliği standartlarında orası. Ortaokul 4 sene, lise 3 sene tam tersi üniversite sınavı yok. En başta bizim problemimiz yok. Sistem. Evet. Yani sistemi anlatayım ben ilk önce biraz. Aha. Ortaokul 4 sene okuyorsunuz. Ortaokulun sonunda aynı burada OKS gibi bir sınava giriyorsunuz. Tamamen yazılı, test yok. Ee, eğer o sınava geçerseniz yani diplomayı alırsanız herhal, herhalde sanırsam 20 üzerinden 10 falan almanız gerekiyor. Yarısını geçtiğiniz zaman alıyorsunuz yani belgeyi. Lise olarak da Anadolu Lisesi var. Ve meslek lisesi var. İki tane. Andoluz lisesine okumak için o diploma mecbur almak zorundasınız. Eğer alamazsanız hiçbir şekilde giremiyorsunuz. Direkt meslek lisesine istediğiniz bölümü tercih ediyorsunuz. Andoluz lisesine kazanırsanız aldığınız belgeyle birlikte okul not ortalaması ve en önemlisi hocaların yorumları. Her ders hocası ayrı ayrı yorum yapıyor. Evet bu çocuk bunu okuyabilir diye. Mesela sen lisede seçtiğin bölüm fizik bölümü. Yani sen orta sonda Üniversiteye ne okuyacağını seçiyorsun. Burada mesela lisede biz... ...şu anda gerçekten gereksiz yani... ...benim işime yaramayacak dersler görüyorum belki de. Yani birçok ders gerçekten çok yani... ...amaçsız bir şekilde görüyoruz. Tamamen boşluğu doldurmak için yapılmış belki de. Ama orada öyle bir şey yok. Ortaokulda tamamen temel matematik... ...işte temel işte kendilerini Fransızca... Aynı buradaki lise eğitimi gibi... ...ama daha hafif tabii ki. Ortaokulda nasıl burada bir öğrenci görüyorsa mesela... Şöyle örnek vereyim. Buradaki ilkokul eğitimi ile oradaki ortaokul eğitimi daha hafif yani. Çünkü sonuçta çocuk hangi mesleği seçecekse ona göre bir eğitim görecek. Mesela diye örneğin fizik bölümü seçtiniz. Fizik bölümü Anadolu lisesinde var. Belgeyi aldınız, ortalamanız çok iyi, hocalarınız onayladı. Kuruldan geçtiniz ve Anadolu lisesini kazandınız. 3 sene boyunca tamamen fizik üzerine eğitim görüyorsunuz. Yani mesela haftalık 12 saat ders programımız varsa bunun 5 saati fizik. 3 saat iki saati biyoloji, bir saati kimya, iki saati matematik, diğer iki saati Fransızca diyelim. Ve üç sene aynı buradaki SBS sistemi geldi ya ortaokullara. Evet. Her sene sonunda sınava giriyorsunuz. Hı -hı. Ondan sonra senin sonunda onun ortalaması alınıyor. Aynı onun gibi her sene sonunda mesela Fransız şeyse, e, fizikse fizikten, matematikten ve Fransızcadan yazılı olarak. Üç sene boyunca her sene sonunda giriyorsunuz. Üçüncü sene sonunda bunun ortalaması alınıyor. Okul notlarının ortalaması alınıyor. Ve hocaların yorumları gene Bunlar bir belgede toplanıyor. Siz bir belgede gidip üniversiteye başvuruyorsunuz. Anlattığına göre aslında şöyle bir durum var. Hani e, orada okuduğunda aslında mesela bizim buradaki gibi değil. Hani burada eğer lisede okuyorsan aslında dershaneye gitme zorunluluğun var gibi gözüküyor. Çünkü 12. sınıfta veya 11. sınıfta. 12. sınıfta gidiyorsan çünkü ÖS, aslında şimdi YGS ve LYS olmak üzere iki sınava gireceksin. Hani e, ne deniyordu ona şu anda aklıma gelmiyor. E, test yöntemini ha. Test yöntemine alışman gerekiyor belirli bir süreçte. Evet. Işte. Hani en baş... başta başta orası saçmalık. Zaten Türkiye eğitim sisteminde okula tamamen yazılı oluyorsunuz klasik. Üniversite sınavına testle giriyorsunuz. Test e giriyorsunuz. Evet. Ortaokulda SBS'e testle giriyorsunuz. Yani en baştan yani yani sen ben yoldaki geçen bir insan bile bunu görüyor. Yani çok büyük bir saçmalık bu aslında. Ya okulda sistemi getirin evet. test sistemini veya ÖSS'yi klasik yapın. Yani. Yani bu öğrenciler zor geliyor olabilir ama sonuçta aynı şey olacak. Sen üniversite, lise hayatın boyunca klasik gireceksin. Önce klasikten gireceksin. Dershane niye ihtiyaç duyayım ki ben? Ah, evet. yani durum olan var, olmayan var yani. Hı -hı. yani. Bir de bu sınavlar sonucunda diyelim mesela kaydırma yaptığında hayatın gidebiliyor. OKS'de mesela bir sınav oluyorduk. Bunda seçeceğin liseye giriyordun. Mesela bunda bir kaydırma yaptığın zaman belki en kötü liseye girebiliyordun. Evet. Mesela tercihler de çok büyük problem. Tercih yapmak da yani. Mesela çocuk senden daha e, üniversite sınava girmiş bir öğrenci diyeyim. Senden daha düşük puan yapmış. Sana daha yüksek puan yapmışsın. Ama çocuk akıl tercihler yapmış. Sen e, fazla bilgin olmadığı için biraz e, yanlış tercih yapmışsın. O çocuk senden daha iyi bir yere gidiyor mesela. Sana nasıl hmm. puan olmasına hemen Ve tercih yapmak için nereye gidiyorsun? Dershane rehberlik öğretmenlerine gidiyorsun. Ve her dershanenin rehberlik öğretmeni kendisi hangi statüde olmanı istiyorsa oraya yönlendiriyor seni. Adamın belki mantilitesi farklı. Belki de. Her Çünkü bildiğimiz hani biliyoruz her dershanenin mantalitesi farklı sonuçta. Hı hı. Ve adam bu mantaliteye göre sana veriyor. Ve sen mesela gittiğin zaman işte X dershanesine hı hı. adam sana diyor ki buraya seç. Y dershanesine gidiyorsun adam sana başka bir şey söylüyor. E sen hangisine göre karar vereceksin? Ailen sana başka bir şey söylüyor sen başka bir şey istiyorsun. Aslında bir nevi şunu şuna bağlayayım. E, soruma geleyim aslında. E, şimdi hani burada Türkiye'de baktığımızda hani... Düz lise, Anadolu lise ve fen lisesi farkı var aslında birazcık eğitim açısından. Çünkü e, süper lise süper liseler liselerde vardı zamanında. Eskiden de onlar aslında da. E, şöyle sorayım. E, düz liselerde verilen eğitimin yani ne kadar verilebildiğini bilmiyorum. Çünkü Anadolu lisesinde e, öğrencinin gördüğü muamele farklı, fende farklı, e, düz lisede çok farklı. Çünkü düz lisede okuyan insanlar hani pek e, hani kazanamayacak. Çünkü hani o kaze başarısı olmuş e, son çaresi. Düz o lise, iş hayatına atıldı. Düz, yani, düz liseydi. liseydi ve hani. Son çaresi buysa oraya gidecek ve fazla hani pek e, ilgilenmeyen hocalar diyeyim. Hmm, nasıl diyeyim dershanelerde de birazcık öyle aslında çünkü dershaneye gittiğinde X veya Y hiç fark etmiyor. Çünkü dershaneye gittiğinde örneğin sen e, herhangi bir düz lisede okuyorsun ancak sıra arkadaşın herhangi bir Anadolu Lisesi'nde okuyorsa aslında birazcık onun gözleri e, hocaların gözleri birazcık daha onun üzerinde oluyor. Çünkü o akıllı, zeki işte... Kazanmış. Ha kazanmış bir amacı Anadolu, bir evet. amacın yok. Anadolu kazanmışsa böyle oluyor diyor. Aslında soruma gelip Oradaki sistem nedir? Çünkü orada bir ayrım var mı? Burada bir ayrım olduğunu biliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Her öğrenci... Zaten mesela <gülüyor> sizin okulda e, kaç tane rehberlik öğretmeni var? Bir. Bizim okulda iki tane var. Benim okuduğum ortaokulda altı tane rehberlik öğretmeni vardı. Ortaokul bu. Hı hı. Altı tane rehberlik öğretmeni var. Ve hepsi ayrı ayrı herkese görüşüyorlar. Mecburlar orta ikide görüş ortaöğret işte görüşmeye başlar ortaokul 4 sene olduğu için orta 4'te de görüşüyorlar. Hangi bölümü seçmek istiyorsan senin not ortalamalarına bakıyorlar, hocaların yorumları dinleniyor, dinliyorlar, ailenle görüşüyorlar ve diyorlar ki sana sen bu bölümü okuyabilirsin. Yani sen bu bölümü okursan senin için iyi olur. Zaten eee her aykü testleri yapılıyor işte şöyle diyeyim e, Zekanın hangi bölümünü kullanabiliyorsun. Bunun için ayrı ayrı testler yapılıyor. Ondan sonra ona göre diyor ki sen şu şu bölümü okuyabilirsin. Senin için en verimli olan bu. Gerçi bizim doğru olur mu bilmiyorum. Türkler için ayrım vardı. Yani çok başarılı arkadaşlarım vardı benim. Gerçekten amaçları mesela yurt dışına Fransa gibi bir yerde hukuk okumaktı. puanları çok iyiydi. Reperlik öğretmenleri ve öğretmenleri dediler ki sen meslek lisesi oku. Çünkü oraya hiç lazım. Ve evet çünkü oraya hiç evet. lazım. Çünkü Türklerin bir yerlere gelmesini hani istemiyorlar gerçekten. Çünkü Türkler yaptım gerçekten başardıklarını biliyorlar. İstedikleri zaman başardıklarını biliyorlar. Mesela bizi bir 10 kişilik grupla Türkler ve Araplar vardı içinde. Mesih İlgisi'ne götürürler gezdirmeye. Mesih zaten şey gibi, fabrika gibi. Hı hı. Her şey geziyor. İşte burası böyle, burası böyle, burası böyle. Bizim arkadaşları dedi ki benim modlarım iyi. Bana niye buraya gezdiriyorsunuz? Ben de Anadolu Sesi'ni kazanmak istiyorum. İşte ama işte sen burada okursan senin için daha iyi bir yorumlu olur. Ailesiyle görüşüyorlar. Ailelerini işte yönlendirmeye çalışıyorlar. Ailelerini bir nevi kandırmaya çalışıyorlar. Ama oradaki aileler bilinçli olsa aynı Türkiye'de bir problem var gerçi ama oradaki aileler daha bilinçli. Çünkü tek düşündükleri şey Para kazanmak. Evet. Para kazanmak olduğu için benim arkadaşlarım vardı 4-5 gün önce babalarını görmüyorlardı. Gündüz resmi gece gay resmi çalışıyordu inşaatlarda falan. O çocuk babasını görmeyen bir çocuğu sen ne dersen onu yapar yani. Evet. Çünkü adam zaten bir kere baba sevgisinden mahrum. Ve böyle böyle yurt dışında bizim hep şu, göz, şu gözle gözüküyor. Türkler işçidir yani. 40'lı yıllardan beri Türkler işçilik yapmak için geldiler buraya. Konudan fazla sapmıyorum. Ben e, farklara geleyim yine. E, en büyük fark gördüğüm burada kütüphaneler. Orada mesela şöyle bir şey yapmışlar. Liseyle ortaokul yan yana. Hı hı. Bütün şehirlerde. Ve liseyle ortasında büyük bir bina tamamen kütüphane. Hem lisedekiler faydalanabiliyor hem ortaokuldakiler. Ve... ...hani üniversite hepimiz... ...hani gezmişizdir, üniversiteye evet. gitmişizdir kütüphanelerini... Hı. ...büyük büyük böyle uzun uzun koridorlar... ...aynı o şekilde... ...üst katı vardı mesela, 2-3 katlı oldu, üst katları tamamen bilgisayar... ...informatik üzerine... ...ya... ...tamamen... ...çocukları kütüphanede kitap okumaları için... ...ondan sonra onların orada çalışabilenler için ortam yapmışlar... ...mesela benim gittiğim... ...şu anda bizim, benim okuduğum okulda o kadar büyük bir kütüphane yok... ...o kadar fazla kitap yok... Evet. ...bana hoca bir şey araştırmamı istiyor... Ben gidiyorum oraya araştıramıyorum. Yok yani kitaplardan bir belki sunamıyorum. Bana diyor ki internetten araştır. Yani, internet çıktı zaten. Ne kitap kaldı ne bir Tabii şey yani. kaldı. Yani bu kendi <gülüyor> hocalarımızın gözünde de böyle. Aslında esas onların gözünde tam tersi olması gerekirken onların gözünde de böyle bu. Ve sonra e, şöyle bir şey diyeyim. Oradaki yaşam standartları buraya göre kat kat fazla. Tabii. aile imkanları var. Aileler imkanları olduğu için aileler daha kültürel faaliyetlere önem verebiliyorlar. Burada bir kere o yok. Harika. Sosyal etkinlik sıfır. Çocuk çalışkansa ders ders ders ders robot gibi yetişiyor. Mesela ben anlodosisine ilk girdiğim lise birde ilk girdiğim derse her pisi kazanmışlar. 460 puanlarla gelmişler falan. Hoca ders hakkında bir şey söylüyor. Benim temelim yoktu. Çünkü orada matematiği ben çok hani Hı -hı. hesap makinesiyle giriyoruz Hı -hı. derslere falan. Burada kosinüsün açılımını soruyor sana. Orada öyle bir şey yoktu mesela. Tabii. Hesap makinesiyle yapıyorduk. Çünkü eğer ben fizik bölümünü veya matematik bölümü seçmeyeceksem onlar benim için önemli değil. Seçtiğim zaman bana onun açılımını öğretecekler. Bir kere gösteriyor derste ondan sonra hesap makinesiyle yapıyordun. E sen gidip bir başka bir bölüm okuyacaksan yani tarih falan okuyacaksan mesela senin ihtiyacın yok ki buna. Onun için ben orada o şekilde gördüğüm için benim bir temelim yoktu. Derste bir şey sorulardı mesela. Herkes parmak kaldırıyor derse ilgili bir tek ben parmak kaldırmıyordum. Çünkü yani ne dediğini bilmiyorum hocanın yabancıyım her şeye. Ondan sonra günlük hayattan bir şey soruyorlardı. Gazet, basit yani gazetelerde yazan şeyler. Kimse parmak kaldırmıyor tek ben parmak kaldırıyordum. Kültür sıfır yani evet. yok çünkü tamamen o kasseyi kazan bitecek. Liseye giriyorlar üniversiteyi kazan, kazan bitecek. Gidecek. Üniversiteye giriyor çocuk bu sefer öyle patlamıyor şu yaşıyor ki. Bu sefer hani ne dersler önem veriyor ne başarı gösterebiliyor. Çünkü buna hep dediler ki sen çalış lisede bitecek. Liseye gir çalış son üniversite bitecek. Üniversite zaman çocuk diyor ki bana ne dersen. Ben biraz hayatımı yaşayayım diyor. Aynen, aynen. Bu sefer ne oluyor? Ben nasılsa ile barajdan geçerim diyor. Dip demamı gene alırım diyor. Yine bir yerde iş bulurum diyor. Ya bu sefer ne oluyor? Kalifiyeylemen yetişmiyor yani. Türkiye mesela ortalamasına baktığınız zaman hep okuyan seviyesi düşük veya puan ortalamaları düşük. Ama bu or işte orada öyle bir şey yok. Öyle bir kurmuşlar ki okulu. Okulun tam böyle şehrin çıkışında okulun sağ tarafında kapalı spor salonu var. Diğer karşısında halı saha var. Spor salonları var. Havuzlar var. Ve beden derslerine sen çıkıyorsun Onlardan birisine gidiyorsun Ve bunlar ayrıca kulüp olarak da işler görüyor. Dışarıdan bir CV ile gidip kayıtlı olarak gidip görebiliyor yapabiliyor Hı -hı. bunları yani Burada öyle bir şey yok sıfır Yani benim Çoğu okulu gezdim ben Ortaokulları, liseleri Yapmışlar bir spor salonu ama Hani bir sınıf zor sığıyor Aynen, aynen. Evet. Şimdi bir ara verelim Daha sonra tekrar beraberiz Couleurs de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau houleux, aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur Au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, quelle était belle J'en ai froid dans le cœur. Hallevene Milan, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. ici c'est confortable. Laissez-vous faire Milan et prenez bien vos ailes. Est un navire pour que tout se déchire quand le navire s'en va. Il emmène avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer comme quoi l'existence, ça vous donne. Toutes les chances pour les reprendre après. venez Milan, vous avez l'air d'un homme. Laissez-vous faire Milan. Venez dans mon royaume, je vous gagnerai vraiment. Je chante là, vraiment. Je chante les Milan qui pas Regardez-moi, Milo, qu'une Mais vous pleurez, Milo. Ça je l'aurais jamais cru. Davoyons Milo. Soyez-moi Voilà, ça. Allez César Allez rier Milan Allez Evet müzik aramızı verdik tekrar devam ediyoruz. Ee, hmm. Müzik arası vermeden önce e, kütüphanelerle ilgili bir şey söylemiştim ve e, programa gelmeden önce de e, de konuşmuştuk seninle ve senin evet. söylediğin bir şey vardı. E, <gülüyor> Türkiye'de e, kitaplar dağıtılır öğrencilere. E, kitaplar dağıtıldıktan sonra e, öğrenciler bu kitaplar yani o dönem no. birinci sınıfı okuyorsa birinci sınıf bitmiştir ve kitaplar atılır. Ya da hiç geri verilmez. Ya atılır ya çöpe atılır ya bir kartoncuya verilir. Ama Fransa'da anlattığında ki buraya sen gir. Aynen. Şimdi burada her sene kitap basılıyor. Milyonlarca öğrenci, milyonlarca kitaplar basılıyor. Her sene bunlar çöpe atılıyor. Geri dönüşüm diyorlar ama bunların %10'da bile geri dönüşüm yapamıyor. Çünkü Türkiye'nin geri dönüşüm kapasitesi çok düşük. Aynen öyle. Yani geri dönüşüm üzerine fabrikalar falan çok az. Olanlar zaten bayağı büyükleniyorlar. Şimdi... Bu kadar az olmasına rağmen her sene milyonlarca kitap basılıyor ve ne kadar ağaç gittiğini siz düşünün. Aynen. Ve bir taraftan bunu yapıyorlar ve bir taraftan çıkıp karşımıza diyorlar ki ağaç dikiyoruz, ağaç yapıyoruz falan. Ama zaten biri e 10 götürüyorsun sen. Ama yurt dışında şöyle bir şey vardı Fransa'da. Çoğu Avrupa dilinde böyle. Hı hı. Geliyor mesela kitap lise, 1, lise orta ortaokul ama siz orta bir orta iki orta üç orta dört mesela. Her senenin müfredat kitabı geliyor. 10 tane dersin var. 10 tane kitap geliyor. Her öğrenci başına 10 tane kitap geliyor. Bunlar kütüphaneye yerleştiriliyor. Kütüphanede mesela şöyle bir şey var. Burada nöbetçiler, hocalar, öğretmenler nöbetçilik yapıyor bahçede. Evet. Öğretmenler işleri koşturuyor, müdür yardımcısı işleri yapıyor. Orada öyle bir şey yok. Yoldan geçen bir insanı, lise bitirmiş bir insanı 9-10 tane yaklaşık görevli vardı. Görevli olarak okula işçi olarak alıyorsun yani bunları. Her okulda 10 kişi var. Bunlar bahçede işler yapıyorlar geç kalanları işleri yapıyorlar, okul işlerini yapıyorlar. Öğretmenler sadece öğretmenlikle uğraşıyorlar. Aynen. Burada öğretmeni ben bir şey sorduğum zaman dersle ilgili işim var diyor. Gidiyor mesela. işine ne? Okulla ilgili bir belge imzalanacak, bir şey yapılacak yani. Yani hep öğretmenlere yükleniyorlar. Aslında evet sistemin bozukluğu da bundan olabilir aslında. Öğretmen çünkü yükleniyor. evet aynen öğretmenlere yüklendiklerinde zaten öğretmenlerin canı sıkkın olduğunda direkt öğrenciye etkileniyor bundan. Çünkü öğrenciye fazla ilgi göstermiyor. Soru sorulduğunda ters cevap veriyor. Sonra sistem bozuk oluyor işte. Asıl mantık o. Aslında konuyu değiştirmeyelim ki senin konuda kalalım. Aynen. O görevlerden mesela beş tanesini koyuyor hı hı. kütüphaneye. Kitaplar diziliyor. Bugün mesela lise A sınıfı geliyor. Geldiği zaman kitabın başına yapıştırılıyor bir kağıt. ismi yazılıyor senin. Sana o kitap veriliyor. On tane kitap veriliyor sana. Diyor ki bunu sene sonunda bana getireceksin. Eğer bir çizik olursa senden atıyorum mesela beş milyon para. Eğer bir sayfa yırtılırsa on milyon para. Eğer kitabı kaybedersen kitap fiyatının dört katı kadar para alacağım senden. Sen bunu kabul ediyorsun. Mecbursun kabul etmeye. Tabii canım. Her öğrenci bunlar veriliyor. Ve biz o kadar dikkatli bakıyorduk ki. hani Bir şey olmasın diye. Ve orta sona geldiğimiz zaman hani para sıkıntısı olmasa bile bir alışkanlık oluyordu. Evde mesela kitap okurken böyle dikkat ediyordum kitaba. Hani psikolojik ben ona alışmışım Tabii. çünkü. Yani bunu sadece okul kitaplarıyla alakası yok. İnsan okul kitaplara da değer vermeye başlıyor bu sefer. Psikolojik olarak kendini buna koşulluyorsun. Ve kitap Böylece her sene kitap basılmıyor, geliyor, sene sonunda sen geri kitabı veriyorsun. Orada görevler tarafından kontrol ediyor, hiçbir şey yoksa tamam diyorlar. Ondan sonra sen gidiyorsun lisekiye geçiyorsun, sen lise kitaplarını alıyorsun. Yeni gelen öğrenciler lise bir kitaplarını alıyor mesela. Peki bu alışkanlığa devam ediyor musun? Kitaba gözün gibi bakmaya. E tabii canım, her zaman. Peki orada sportif aktivite faaliyetler nasıl? Ya mesela sırf baskete mi, futbola, o tarz şeylere mi önem veriyor yoksa öğrencinin ilgisine göre mi? Şöyle diyeyim, orada öğrencileri soruluyor sene başında. ...bütün mesela... ...lise birinci sınıftan hepsi toplanıyor. Dört tane beden denetim varsa... ...dört tane beden denetim öğretmeni geliyor. Hangi sporu yapmak istersiniz deniyor. Zaten okulun etrafında her şey var. İstediğini seç. Çoğu zaten futbol diyor. Kızların çoğu... badminton veya Antbol veya Voleybol diyorlar. Ondan sonra... ...bir oylama yapılıyor. Demokrasi gibi. Seçiliyor. Hangisi daha fazla gelirse... Onlardan bir program yapılıyor. Biz mesela bizim sınıftan mesela şöyle diyeyim. Kızların yüzde kırkı işte voleybol istemiştir. Erkekler futbol istemiştir. Lise 1'in A sınıfı futboldan başlıyor. B sınıfı voleyboldan başlıyor. Böyle böyle değişiyor. Ve eğer hiç mesela badminton'dan bahsedilmişse o sene badminton yok. Çünkü o sene kimse istemiyor badmintonu, zorla yaptırmıyorsun ki. He, bir iki kişi isterse gene yok. Belli bir çoğunluğa ulaştığın zaman. Hani sınıf çoğunda sınıf aratan 20 kişilikti. 20 kişi ulaştığı demek ki bir sınıf mevcut olmuş diyorlar. Verelim. Ve ona göre bir program yapılıyor. Eğer çok kısıtlı sporlar varsa yani sadece o sene futbol, voleybol, yüzme seçildiyse ne oluyor? 3 ay futbol görüyorsun, 3 ay yüzme görüyorsun. Bir ayda mesela onların istediği bir şey görüyorsun. Senin gelecekte yardımcı olacak şeyleri görüyorsun. Ama çok şey istendiyse onların hepsini az az görüyorsun. Ama görüyorsun yani onların hepsinin eğitimini alıyorsun. Yani hafta zaten 2 saat vardı aynı buradaki gibi. Biz mesela ilk gittiğimiz sene futbol istediler yine klasik hı hı. olarak. Futbol ve yüzme istediler. Biz iki ay futbol yaptık. iki ay yüzme yaptık. Ondan sonra hoca geldi tekrar iki dönem sordu ne istiyorsunuz diye. Çocuklar aynı şeyleri istediler. Diler ki aynı şeyleri yapamayız. O zaman işte herkes bambaşka şeyler söylememiş. O zaman dedi ki biz dedi karar vereceğiz o zaman. Koşma yaptık. Ağırlık kaldırma yaptık. Cimnastik sporlarını yaptık. Bir de badminton yaptık. Ya aslında olanak bakımından hani... Ama şimdi şöyle bir şey de var. Olanaklar vardı yani. Hı. Şimdi burada ne kadar olanak var? Şimdi o da önemli yani. Şimdi spor salonları küçük. Ya özel okullarla kıyaslamayalım şimdi normal devlet okullarına evet. da hani. <gülüyor> ya bir çünkü... kere... Hani devlet okullarına baktığında hani en fazla olacak şey hani bir kapalı spor salonudur belki. Ama Hı. özel okulda öyle bir şey yok. Özel okulda tenisi de var, yüzmesi de var çünkü... Bildiğim okullar var şimdi isim vermeyeyim ama. işte orada şunu şöyle açmışlar. Onlar or orada peki e, devlet okullarından mı bahsediyorsunuz? Devlet okullarından bahsediyorum. Zaten hepsi koleji olarak geçiyor. ortaokullar hepsi koleji olarak Hı -hı. geçiyor. Kolej statüsünde. Özel okul e, kendi vatandaşları için özel okul yoktu. Sadece yurt dışından gelenler için mesela e, Ermeni bilmem ne okulu var mesela Hı -hı. o özel. Kendi dillerinde eğitim görüyorlar. Ondan sonra yani sadece yabancılara karşı kendi özel okullarını açabiliyorlardı. Kendi vatandaşlarının özel okulları yok. Çünkü zaten ihtiyaçları yok. Uf, anladın mı? Ortaokul, oturun zaman ortaokulda başladığın zaman etrafında her şey var. Zaten ortaokuldan lise yayını yapmışlar. Ortasında kütüphane, etrafında spor salonları. Ve bu şehrin dışında etrafı ağaçlanan kapkılı. Ulaşımda problem yok. Servisler var yine aynı buradaki gibi. Biz ne yapıyoruz? Ha, bunu İstanbul'a tabii yorumlamak çok zor. hani Zaten tabii. yer yok. Ama şöyle bir şey yapılabilirdi. Ta hani planlanırken. Spor salonlarının etrafına okulları konuşturmak veya çok fazla spor salonu yapıp mesela şimdi bu sene basketbol bizde 6 tane mesela sadece İstanbul'da yer var. Koskoca İstanbul'da 13 milyon kayıtlı insan yaşadığı yerde 6 tane basket sahası var ve 6 tane basket sahası ile biz burada ev sahipliği yapacağız. İzmir'i, Ankara'yı saymıyorum. Aynen, aynen. O zaman biz sana bugün konuk olduğun için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Bol sohbetin için. Bir Söz Küçüm programı daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.